وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. İnnaladin nasu Allah, fəansa hüm anfus Evet değerli arkadaşlar, kıymetli abilerim, arkadaşlarım, akranlarım ve özellikle gençler, bizim açımızdan. Değil ki çağrılmışız, davet edilmişiz, gitmeyelim. Esasında e, sorumluluğumuz, sadece çağrıldığımız ve insanların bize değer verip toplandığı yerlerde konuşmaktan da öte, onların kendi yerlerine, bulundukları ortamlarına ulaşarak, uzanarak konuşmak sorumluluğumuz var. Dolayısıyla e, sanmam ki, biz ne kadar böyle programlar yaparsak yapalım, Cenab-ı Hak katında inanın vazifemizi ve sorumluluğumuzu ifa etmiş sayılmayacağız. Çünkü peygamberlere baktığımız zaman, onlar bundan daha ötesine, söz gelimi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Ukaz panayırına'' bildiğiniz panayır ortamı, herkes kendi ticaretinde, alışverişinde, onların varıp tam da o işlerin ortasında kendilerinden müsaade isteyip, bir şeyler paylaşmak istediğini söylerdi. Ve onların tepkileri, o esnada ticaretin verdiği zevk, heyecan, kazanmanın veya kaybetmenin duygusal olarak o kadar bir motivasyonu var ki, siz o esnada çok da alakalı olmadıkları bir şeyden yani, hiçbir ticari bir şey değil, onlarla ilgili bir şey değil. Söz açıp bir şeyler anlatmak istiyorsunuz ve çoğu insanın Yüzünde beliren tepki, standart. Cenab-ı Hak, yüz çeviriyorlar yani küçümsüyorlar, nereden de çıktın diye. Bizim yolculuğumuz ve sürecimiz böyle bir süreç. Buna katlanmadan, buna girmeden, başta komşumuzdan başlamak suretiyle, sonra çevremizdekiler, yakınlarımızdakiler ve sonrakiler, o zaman vazifemizi ifa etmiş olmayız. Dolayısıyla da e, ha, hali hazırdaki durum bizim açımızdan ganimet gibi çok güzel, gelen arkadaşlar, iştirak edenler ve bu gönüllü ortam ve platform son derece değerli ve kıymetli. O sebeple Haziruna ve özellikle genç kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Konumuz farkındalık, bilinç ve varlığımız bunun temeli. Yani, bir farkındalık yaşayacaksak, bir bilince kavuşacaksak, yegane sermayemiz, varlığımız. Her şeyimizi bu varlığımızla yapıyoruz. O yüzden varlığımızı öne yazdık. Yani var olduğumuz andan beri, böyle şuurumuz açıldı, açıldı, açıldı, açıldı... Fark edişlerimiz arttı, arttı, arttı, arttı... süreçlerimiz mükellefiyetimiz vesaire. Böyle bir geçmişten geliyoruz. Hepimiz gözlerimizi açtığımızda ilk defasında aslında etraftaki çoğu şeyi algılamıyorduk. Yani farkındalığımız varlığımızı bile sezemeyecek kadar kapalıydı. Şimdi o zamanlardan bize anlatan kimseler sanki başka birini anlatırmış gibi. İşte sen küçükken şöyle yapardın. Daha hani bunu yeni doğmuştu, getirmiştik falan bir şeyler anlatıyorlar. Sizin birinci seneniz, ikinci seneniz hatta üçüncü seneniz. Mümkün değil, hatırlayamıyoruz. Dolayısıyla varlığımız, evet bilincimizin temeli ama onun bile bir miktar ilk haliyle değil de biraz olgunlaşıp, biraz yükselip ondan sonra ayaklarını yere basması, yürümesi, etrafı, etrafla etkileşimi İlk verilen tepkiler, aa bu gülüyor, şöyle özellikle biraz da çenesiyle oynayarak falan çocuğun bir sem sempatik birkaç hareketler eşliğinde gülümsemesine ulaştık mı karşınızda bir kişi olduğunu fark edişimiz bize zevk veriyor. Hele ilk baba demesi, anne demesi, etrafındakileri tanıması, hele sen al bakalım bana geri geliyor mu? Aa benden gitmiyor demek ki annesini tanıyor. Yani onda varlığının farkına varmasının, yaşla tabi bu böyle diner şekilde, doğrusal şekilde artıyor. Ve işin ilginci, bu artma, e, hep artma, artma, artma, artma şeklinde devam etmiyor. Yani 3 yaş, 5 yaş, 7 yaş, 8 yaş, hep artıyor farkındalığı, 10 yaş, 15 yaş Sonra biraz meşguliyet dediğimiz bir şeyler başlıyor. Şunu yapmalısın, bunu yapmalısın diye hayatla ilgili. Bu farkındalığı bloke eden unsurlar hayatta başlıyor. Ve o meşguliyetlere abandıkça kişi farkındalığı zayıflamaya başlıyor. Bu kez farkındalığını sürdürebilmek için ayrıca amaç, bunu amaçlayarak ve ardına da çaba koyarak ee, takip etmesi lazım. Yoksa bir yerden sonra e, mevcut farkındalığı o girdap, kısır döngü içerisinde kapana kısınmış gibi kapanabilir ve artık çocukça soruları bile kaybedebilir. Yani çocukça sorular dediğimiz zaman işte ''Nereden geldim?'' ''Leylekler mi getirdi?'' Bunlar meşhurdur çocuklarla ilgili. Nasıl oldum? Ben ne zaman oldum? Kaç sene önce? Geçen birisi, ''Ben yokken beni özlüyor muydunuz?'' demiş. Yani kendi varlığını o kadar esas alıyor ki, daha o yokken onu özlendiğini, yani beklendiğini düşünüyor. Mesela ben yokken, kendisi yokken, beş sene öncesinden özlendiğini düşünüyor. ''Hayır sen yoktun, biz...'' Burada tanışmış olmamız, yani tanışıklığımızın bile bir öncesi yok. ''Bu kadar mı yalnızız?'' diyor bazen insan. Yani çevremde en yakın, farkındalık alanının içerisinde en yakın olanlar annem ve babam. Ama onlarla bile sonradan tanışmışız. Bu, bizi ne kadar yalnız vaktiyle neredeydiysek ve gelişimizde de bir o kadar yalnız, yaratılışımız yalnız. Dolayısıyla bizim kendimize odaklı olan farkındalığımız, eğer kendi etrafımızı ve kendimizi aydınlatabilirse, kendimizi görebilirsek, kendimizi gözden kaçırmazsak diyeyim ben ona, bayağı bir şuurlu olacağız. Bayağı bir şuurlu olacağız. Kişinin kendi farkındalığında olması. Girişte okuduğum bir ayette Cenab-ı Hak diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ نَسُّ اللّٰهَ O kimseler... Cenab-ı Hakk ı unuttular. Yani o bahsettiği kimseler Cenab-ı Hakk'u unutunca feensahum enfusuhum. Allah da buna karşılık onlara kendilerini unutturdu. Burası bir şey, kişinin kendisini unutması. Bahsetti Cenab-ı Hakk'ın çoğu yani iman üzere olmayan, hayatı yaratıcının adına yaşamak gibi bir şuur üzere bulunmayan kimselerin çoğu Cenab-ı Hakkı unutmuş durumdalar. Bunlar aslında aynı anda da kendilerini unutmuş, unutmak üzere veya unutma sürecinde olan kimselerdir. Bir kişinin kendi seni unutması, kendi sürecini unutması, kendi yolculuğunu unutması, kendisiyle alakalı temel şeyleri unutması kadar dramatik bir şey yok. Yüce Yaradan muazzam bir öç almış. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامُ Allah aşkın yüce, aziz olan ve intikam sahibidir. Kendisine değer vermemiş, onu arkaya atmış, göz ardı etmiş, umursamamış. Bir barışık tutmak için, sevip saymak için ki hayatı bahşeden ona o, böyle bir farkındalıktan uzaklaşmış, kimselere kendisini de unutturuyor. Bir tarihte böyle bir trene bindim. Tren çok uzun bir yerden geliyor, çok uzun bir yere gidiyor. Benim binme ve inme istasyonum şey gibi, çok kısa yani. Bana göre iki saatlik yolculuk ama... Yani oradakilerin haline bakınca, işte adam bilmem nereden yola çıktık dedi. 20 saat öncesinden çıkmışlar ve benden sonra da bir devamı var. Dolayısıyla bir ara ondan haline bakınca, Dedim bunlar herhalde yolda olduklarını bile unutmuşlar. Yani iyice buraya alışmışlar. Böyle adam oturduğu yere iyice yayılmış, yani böyle telefonunu öyle bir ayarlamış ki oradan film seyrediyor öyle ka Kafa düzeni falan baktığınızda, yani biraz daha böyle yolculuk gitse kendisini burada unutacak gibi. Hep burada yaşadığını sanacak gibi, artık makro e, büyüklükleri gözden kaçıracak gibi. Hayattaki yolculukta insanın kendisini peyder pey unutmaya başlaması, sürecini, gidişatını, geleceğini ve insanın kendisini otelde kaybetmesi, unutması gibi bir şey bu. Biliyorsunuz, bu unutkanlık ilerleyip ilerleyip ilerleyip... Mesela bir hastalık var e, Alzheimer diye. Hocam diyorlar, yolunu unutur, evini unutur... Ondan sonra bir an ge, peki sonu nasıl oluyor? Sonu nefes almayı unutur, nefes almayı unuttuğu için vücut ölür, boğulur, kalır. Unutmak dediğimiz korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Biz bunun tersinden, farkındalıktan bahsediyoruz. Başka bir yerde, bir tarihte şöyle farkındalığı konuşurken aklıma şöyle bir örnek geldi. Ben böyle dip yüzüyorum, aşağı dalıyorum ve her defasında rekorumu kırmaya çalışıyorum, kendi rekorum. İşte orası 50 metrelik bir yerse, aşağıda dipte böyle 25'e gidiyorum rahat 26-27, işte yarıyı böyle bayraklar var o şeyde, alanda. Onları geçmeyi deniyorum falan. Oradaki tabii görevli kimselerden biri ''Hocam bu işi çok abartmaya başladın, aşağıda unutur kalırsın kendini'' dedi şaşırdım dedim ya. Nasıl unutup kalacağım aşağıda kendimi? Çabuk çıkarım tabii ki. Dedi ki eğer beyine oksijen gitmezse bir yerden sonra kişi şey geçirdiği için ne diyelim? Şuur kaybı yaşadığı için orada kalıyor ve dolayısıyla çıkmayı unutuyor diyoruz dedi. Bu bana o kadar korkunç geldi ki korkmaya başladım. Bırak bayrağı görmeyi. Artık o kadar erken çıkıyorum ki unutma korkusu. ...ve farkındalığı kaybetme. Bu çok kötü bir şey. Uçaklarda diyorlar ki önce bebeğinize oksijen maskesini takın, şey efedersiniz önce kendinizi takın... ...sonra bebeğinize... Ben çok şey bulmuştum ya, yani buradaki öncelik sıralaması çok kötü. Çünkü burada bebek önce oksijene kavuşması lazım, biz büyükler. Ama bunun o kadar geçerli bir mantığı var ki, diyor ki eğer sen ona maskeyi takayım vesaire derken... Yetersiz oksijen kalınca unutursun, kendine takamazsın beynin beslenemediği için. Sonra belki bebeği de takamazsın. Hadi bebeğe taktın, bebeğin veya çocuğun sana olmaz maskeyi takabilmesi zor. O yüzden kendini sen önce tak, garantiye Farkındalığı kaybetmemek çok önemli. Bir başka aklıma bir örnek geldi. Farkındalığı kaybetmekle kaybetmemek, nasıl bıçak sırtı bir şey. Allah Azze ve Celle insana öyle bir e, e, özgün ağırlık vermiş ki, yani yoğunluğumuz ve ağırlığımız kütle ile ilgili. Biz böyle suyun, yani baktığınız zaman su tam burada, yani çoğu insanda böyle birazcık şeyde nefesinizi zorundayız. Hafif, ufak tefek dokunuşlarla herkes suda nefes alabilecek şekilde. Eğer böyle olmasaydı, daha yoğun olsaydık, o yüzmezdik bile yani sürekli böyle çok zorlayarak nefes alabilmek için. Şimdi suda yukarıda kalmak demek, hava almak demek, nefes almak demek, yani oksijen demek, yani şuur demek. Bu belli bir çabayı gerektiriyor. Eğer o çabayı göstermezseniz, kendinizi bırakırsanız, o zaman ufaktan ufaktan böyle aralardan su kaçar, hareketler falan derken boğulursunuz. Hayat böyle bir alan. Hayata gelen insanlar, o yüzden bu farkındalık ve ilk algı ve sorgulamalar daha yoğunken, zaman sonra bu araya su kaça kaça, meşguliyetler vesaire bizim algı girişlerimizi bloke ediyor ve kapalı bir alana hapsolmaya başlıyoruz. Sonra maazanallah kendi sürecimizi, geleceğimizi, geleceğe yatırımımızı ve nereye gidiyor bu iş? Esas büyük soruları, büyük bingo sorular bunlar. Bunları ıskalamaya, hatta kendi varlığımızı arada kaybetmeye başlıyoruz. Buradan başladık farkındalık ile. Çocukların karşılaşıyorlar, dede ölüyor günün birinde. Allah Azze ve Celle hayatta öyle kavşaklar, öyle noktalar, öyle basamaklar koymuş ki... Ve bu döngü ve sirkülasyonu hep uyanık kalmamız ve buradan öğüt çıkarmamız farkındalığımızı beslememiz için tanzim etmiş. Buna gece ve gündüz de dahil. Allah azze ve celle buyuruyor ki: "O, geceyi ve gündüzü hilfe ten." Geceyi ve gündüzü hilfeten. Biliyorsunuz halife kelimesi yani ardışık, halef selef'teki gibi ardışık kıldı. Niçin? Ya işte renklilik olsun. Ya hep aydınlık canlı sıkılır diye değil limen arada ayi kara öğüt almak isteyenler için bakınız ifade çok özenle kurulmuş öğüt almak isteyenler için öğüt için dese böyle sanki herkesin mutlak surette öğüde baskılayacakmış gibi değil öğüt almak için çok şey kurgulanmış tasarlanmış öğüt kılmak için ama bir espriye bağlanmış, almak isteyenler alabiliyorlar. Almak istemeyenler etraf öğüt yansa bile, yani yağmur gibi ayetler, öğütler yağsa bile almak istemeyenlerin, ilgi duymayanların, ilgisini açmayanların, daha daha geri gidiyorum, niyetine girmeyenlerin, gözü olmayanların önüne kapanan bir dünya bu. Bütün mesele niyete bağlı yani gözü olmayanlar. namazda gözü yok ki ezanda kulağı olsun. Şimdi namazda gözü olan ezanda kulağı oluyor. Dolayısıyla bir niyet ve beklenti onu daha ötesine taşıyor. Bu bir farkındalık ve şuur ise bunun ardında bir niyet saklı. Ben uyanık olmak istiyorum. Hayatta benden önce yaşamış milyarlarca insanın, kaç milyarsa yaptığı şeylerin aynısını yapıp ve hayatın beni kendi içine çekip boğmasına fırsat vermek istemiyorum. Bir farkındalık var ise, bu hayatın anlamıyla ilişkili bir farkındalık, ben o farkındalık üzere olmak istiyorum. Herkesi alabore eden, herkesin şuurunu kapatan sıradan şeylerin benim de şuurumu kapatmasına fırsat vermek istemiyorum. Ben uyanık kalmak istiyorum. Dediğiniz andan itibaren irade devreye giriyor. ve. Az sayıda insan bunu başarıyor. Az sayıda! Sayı her zaman az. Cenab-ı Hak, biz O Kendi Zatı ve وَقَلِيلُمْ Min عِبَادِيَ şakur demiş. Yani sayının çokluğuna o odaklı değilken, o yüce kibriya eğer burada bir fazilet olsaydı, burada bir şey olsaydı, ne diyelim, değer üstünlük buna bağlı olsaydı, o zaman çoğu şeytana kaldı zaten. Yani azı Allah'a, çoğu şeytana. Diyeceksiniz nereden bu? Allah azze ve celle kısa uzun oralara girmiyorum. Adem'e secdeyi Teke hada lladhi kerramta Şu bana üstün tuttuğuna bak. Çünkü üstünlük secdesine davet edilmişti. Şu bana faziletli tuttuğuna, üstün tuttuğuna bak. لَا اِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ <الْقِيَامَةِ> Bana süre versen, لَا اَحْتَنِكَنَّ ذُرْرِيَّتَهُ Bunun zürriyetin hepsini ben yoldan çıkarırım. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Çoğunu şükreder bulamazsın. Böyle dedi. Yani sen onu bana üstün tuttun ama o sana vefakâr çıkmayacak. Yeter ki bana süre ver. Bak o seni... Sevgiyle, saygıyla hayatında yer vermeyecek. La تَجِدُوا! Sen bulamazsın dedi Cenab-ı Hakk'a. Çoğunu şükreder bulamazsın. Şimdi keşke bugün bir vazımız vardı orada dedim ki, keşke bu orada kalaydı. Şeytanın bir e, tahmini olarak biz en azından kendimize daha yüksek bir beklenti, daha yüksek bir istatistik şey yapabilirdik. Ama Allah Azze ve Celle başka bir yerde, başka bir ayette sürecin belli bir kısmı yaşanmış bize hitap ederken Kur'an-ı Kerim'de, "Valeqad saddaqa alayhim iblis udlannehu" İblis onların hakkındaki zannını gerçekleştirdi, doğruya çıkardı dedi. Bunu bize hitap ediyor. Yani sizler. İblis'in, sizin atanız Adem'den başlayan zürriyeti üzerine ...gerçekleştirdiniz, ona ittiba ettiniz, ona tabi oldunuz. Dolayısıyla şeytanın ta tabileri çok oldu. Allah Azze ve Celle'nin kulları kendi deyimiyle وَقَلِيلٌ <gülüyor> مِنَ عَبَعْدِيَ الشَّكُورُ Şükreden kullarım az sayıda... Başka bir ayette... وَلَكِنَّ اَكْثَرَ nasi" yeşkurun insanların çoğu şükretmez bir başka ayette okinle aktar alun L yaılun insanların çoğu akletmez Dolayısıyla biz hep istatistikte dar aralıkta yer almayı az sayıda aralığa girebilmeyi başarı saydık Bilmiyorum Şimdilerde gençlerin sınav sistemi nasıl ama bizde işte binde bir mesela binde bir de misin değil misin? Veya bunu eğer doğrudan ben binde bire girdim diyemezse biz de şöyle derdi benim okuduğum program ilk binden alıyor maksadı şu yani ben binde bir, ilk bindeydim diye orada aralık çok dar koca Türkiye'de yani bir de daha yüzde birler falan ben onları pek görmedim onlar da tabi o grupta olanlar da illaki bulundukları yerlerde bunu söylüyorlardır çünkü muazzam bir başarı bu yani ilk yüzde birdeydim diye Allah Azze ve Celle'nin bu, bahsettiğim, kendisini takdir eden, seven sayan ve onunla barışık bir kalbe sahip, gerçeğin farkında olan kimseler az sayıdadır. Bu, onların tercihleriyle gerçekleşmiş bir sonuç. Yani bazen küçükken şöyle diyordum ''Ya Rabbi sen insanları yarattın, her türlü ayarlarını sen oluşturdun.'' ...daki çıkıyorsa... <gülüyor> Orada bir yerlerde, o ayarlarda bunu buna uygun seçmişsindir Ve sonra bakıyorum ki kendi ellerimle ben Cenab-ı Hakk'ın insanı yaratırken ki durumunda insanı iradesiz tasavvur ediyorum. Makine gibi. Ha bu ki Allah Azze ve Celle makine yapmadı. Cenab-ı Hak insan yarattı. İnsanın varlığı ahsen-i takvim olması vesaire ama insanın apayrı olan yanı iradesi. Ben bazen bunu düşününce, buraya aklım ermiyor. Yani gerçekten insanın irade sahibi olması. Bu Cenab-ı Hakk'ın kudreti. Geçen bir e, yapay zeka e, uzmanı dinliyorum, izliyorum. İşte dünden bugüne bu konudaki gelişmeleri anlatıyorlar bize. Ya Eninde sonunda adam dedi ki ''Bu bir makine yani.'' Çok fazla heyecan yapmayalım. Sonuçta, elimizdeki bu ürettiğimiz şeyin önünü, arkasını ve bütün eylemlerini, tepkilerini biz düzenliyoruz. Velev ki Pi'nin uzantısına bağlasak bile, hangi seçeneklere bu karşılık gelecek, biz baştan koyuyoruz. Hiçbir zaman ona bir kişilik ve irade Kazandırmak aklımızdan geçmedi. En fazla insan geçmişinden yani veri insanın insan tepkilerinden bir veri havuzu oluşturup o verideki muazzam istatistiklerden yani şöyle olursa böyle yap mesela satranç gibi düşünün. Bugüne kadar satranç oynamışların hepsinin Sonra onları robota öğretiyorsunuz. O kadar bunları ha böyle olursa en uygun seçenek bu, böyle olursa en uygun seçenek bu seçiyor. İyi oyunculardan ve onunla oynuyor. Ama karşımızda hala eski oyuncuların iziyle karşı karşıyayız. Yeni ve özgün bir şey mümkün değil. Şimdi insan dediğimiz irade sahibi kendi kendi iradesiyle kendi geleceğine kendisi karar verecek olan bir kimse. Eğer bu iradeye güçlü odaklanırsak bu insan yapı biz insanların yapabileceği bir şey değil. İşte bu yaratmayla Allah'ın yaptığı bir şey. Bazı alimlerimiz geçmişte insanın bu iradesini düşünmeye zorlanırken kalkmış demişler ki ''Ya Allah kendi mutlak iradesine şirk mi koştu?'' Yeni bir irade sahibi, mutlak bir irade sahibi birini yaratarak. Bunu neredeyse Cenab-ı Hak bir ilah daha mı ortaya çıkarıyor? Çünkü irade dediğimiz şey olağanüstü bir şey. Bunu insana bahşetti. Ama bu, Kur'an'da Cenab-ı Hak emaneten Sınırlı ve sorumlu bir aralıkta. Dolayısıyla yüce ve aşkın mutlak iradeyi delmiyor. Sınırlı ve sorumlu bir aralıkta ama tam bağımsız. Yani kendin... فَمَنْ شَاءَفَ الْيُؤْمَنْ وَمَنْ شَاءَفَ الْيَكْفُرُ Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Şey gibi düşünebilirsiniz, yani bir trenin içerisinde, isterse ön tarafta oturur, isterse arka tarafta oturur, isterse... Kesinlikle kendi iradesine bırakılmış ama süreç... Cenab-ı Hak o sınırlı ve sorumlu aralıkta. Zaten beklenen insanın yüce yarat. sevgi ile mi hayata devam edecek, yoksa onu umursamadan ve takmadan. Bunun arka planında yani sevgiye sevgiye gelmeden önce tanıma var. Tanımadığınız şeyi takdir edemezsiniz. Takdir etmediğiniz şeye hayranlık duyamazsınız. Hayranlık duymadığınız şeyi sevemezsiniz. Öyleyse tanıma en baştaysa o zaman farkına varmak birinci adımdır. Allah Azze ve Celle Zatı ile ilgili فَعْلَمْ أَنَّهُ la إِلَٰهَ illallah. Allah'tan gayrı bir ilah olmadığını İ'lem yani ilim bilmek İlmi süreçlerin hepsi Cenab-ı Hakk'a Ayetlerini, biz ayetlerini ve etrafımızdaki ayetlerini görüp, fark edip neler yapabildiğini görüp, gücünü neler yapabildiği üzerinden yine ilmini, kudretini ve yaptıklarının iyi yahut kötü taraflarıyla bize karşı nasıl olduğuna bakarak esirgeşini ve rahmetini görebildikçe Cenab-ı Hakk'ı tanır tanıdıkça kudreti ve büyüklüğü karşısında sevgiye ve saygıya bürünürüz. Dolayısıyla tanım tanımadan, farkına varmadan bir kulluk bilincinden söz etmek hiç bilmediği, tanımadığı birine aşık olmasından bahsetmesi gibi. Ben birine aşığım dese birisi, peki güzel. Nasıl boyu posu falan nasıl? E görmedim ki dese. Peki, yani belki sesini duydun, telefonda görüştüm yani. Dolayısıyla ses üzerinden şeyini bir Yok öyle de bir irtibat yok. Yani ne konuştuğunu falan da bilmem. E sen hiç onu tanımıyorsun. E dur, hemen hemen hiç tanımıyorum. Ama çok sevdiğini söylüyoruz. Bu olabilen, olması mümkün olan bir şey değil. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin kendi büyüklüğünü, gücünü, kudretini tanıtmak üzere var ettiği bir sahne ve alanın içerisindeyiz. Eğer etrafımızdaki varlıklara ve bunun içerisinde kendimize odaklandığımız zaman yüce yaratıcının gücünü ve kudretini görmeye başlarız. Ama bunları sıradanlaştırdığımızda bunu kaybederiz. Zaten var, o zaten olması gereken. Bunu biz şöyle düşünün, eve geliyoruz akşamları şeyler elimizde taşıyoruz. Çocuklar yiyorlar, içiyorlar. Ertesi gün yine geliyoruz, yine evler yine taşıyoruz ediyoruz. Ertesi gün yine, her gün çocuğa haçlığını veriyoruz, servisine bindiriyoruz. Bütün yapmamız gereken şeyleri en güzel şekilde yapıyoruz. Sonra bir gün, tabi biz bunları hep biriktiriyoruz kendi içimizde Ve ne kadar iyi bir babayım, ne kadar iyi bir anneyim. Böyle düşünüyoruz. Çünkü bunları yapıyoruz. Sonra bir gün çocuğun dünyasından kendimize bakıyoruz. Bakıyoruz ki biz hiç çok uzarla, hiç değer vermiyor. Bu yaptıklarımızı derken bakıyoruz ki, onları hiç görmüyor. Neden görmüyor sizce? Çünkü sıradanlaştırmış, zaten olması gereken şeyler olarak değerlendirmiş. Hatta her şeyi her istediği de olmadığına göre olmayanlar üzerinden de bizi yerebilir. Yani bakıyorsun başka bir arkadaşla konuşuyor. Onun şöyle bir telefon varmış da ona diyor ya bizimkiler ne yapıyor ki bana? yani böyle bir telefonum bile yok işte. Yani, o bu her zaman o bir nankör tipten söz ediyoruz. İnsanların çoğu Allah azze ve celle'nin bahsettiği hayat nimetinde bu varlık içerisinde yaşadıkları ve sahip oldukları nimetler üzerinden Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp takdir edip ve sevip Hayatı onun adına yaşayacakken farkındalığımızı öldürüp elimizde olmayanlar üzerinden de belki zaman zaman Cenabı Hakk'ı andığımız oluyor ama andığımızda da suçlayarak anlıyoruz. Ya işte galiban bir aileden doğduk. Her şeyi kendiniz yaptık. İşte bugünlerde bile ama ne ailelerden doğanlar var. Yine de yani şuyum yok, bunun yok vesaire böyle Cenabı Hakk'ı suçlayan bir durumdayız. Bu farkındalığımızın kaybolması nimetlerimizi bir sihirbaz edasıyla arada yok etmemiz bizi Cenab-ı Hak'ka karşı nankör kılıyor. Kur'an'da nice ayette Cenab-ı Hak ''farkına varın'' der. İsrailoğullarını okur, okuyun. Ayetlerin arasında sürekli ''Yâ Bani İsraîla'' e, ''Ey İsrailoğulları'' ''Uzkurû nimetallâhi'' ''Allah'ın nimetlerini hatırlayın'' ''Ya hatırlayın'' Şu yaşadığınız nimetleri sadece hatırlasanız size yetecek. Biz şimdi gözümüzü kapayıp geçmişe dönüp Rabbi şu olsa sadece bak bu, bunu bir yap tamam ondan sonra beni ne halde göreceksin?'' dediğimiz onlarca, belki yüzlerce sahnede ve vermiş Cenab-ı Hak onu ve belki biz şu anda unutmuş durumdayız. Bu kadar yani! Bazen böyle yıllar sonra karşılaşıyoruz arkadaşlarla, unutmuşuz Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz sözü unutmuşuz. Bir arkadaş dedi ki, ya hatırlar mısın dedi, şu suyun kenarında dururduk dedi, bahsettiğim cami Bezme Alem Sultan Camii, onun kenarı. Burada dururduk, derdi ki ya şu okul bir bitse arkadaş, bir bitse, şu bitmez, şu okulu bitirse, boğazın sularını atan. Yani Cenab-ı bunu o kadar çok istiyoruz ki, bu bir olsa tanınan her şey olacak. Allah'ım yarabbim sen bunu diye. Bunun gibi nice artık hastalıklar şunlar bu Nice nimetlerde Cenab-ı Hak farkına da varıp hayatımızda bir milat oluşturmuş başkası bize tanıklık ediyor. Biz unutmuşuz. Bu bizim farkındalığımızın sürekli böyle kapandığı, Cenab-ı Hakk'a karşı bir o kadar nankörlüğe dönüştüğü bir süreçte yaşadığımızı gösterir. Bu makama gelirsem... Ya Rabbi, bana daha makam bırak iş sahibi değildi. Ya Rabbi, bir iş sahibi olayım. Bak, bir işim olsun şöyle, normal fazla da bir şey istemiyorum. Bir de, üst sınırı da kendimiz söylemişiz o zaman. Üst sınırı da yani, ayağımız yerden kesecek kadar demişiz arabayı ilk isterken. Bak, ayağımı yerden kesecek kadar demişiz. Bunu da söylemişiz. Yani kay kay verse bize yetecek, ayağı yerden kesiyor. Neyse, araba vermiş. Murat 124 vermiş, 54 vermiş, neyse vermiş. Şimdi o günleri unutmuşuz, biz de bundan kaldık ya, herkes arabayı değiştiriyor işte Cenab-ı Hak bize neyse vermiyor pek bir şey. Olmuyor işler, orada da açtık bu iş olmadı diye veya bir iş bulalım demişiz, olmuş şimdi şeflikler, müdürlükler vesaire kovalıyoruz. Olmadı diye bir üst tarafı olmuyor diye namertler, Liyakatsizler, onlar bunlara oluyor. Yani nasıl bir dünya ise adam namaz bile kılmıyor ya. Ben namazındayım, niyazındayım ama işim düzgün gitmiyor diye süreçte Cenab-ı Hak'ın bize olan nimetlerini hep azımsar bir körlük içerisindeyiz. Bu farkındalığımız dediğimiz meselede bizim yanlış bir yolda olduğumuzun çok açık bir göstergesidir. Allah Azze ve Celle böyle bir durumda. Yani bunu evlatlarımız bize karşı haşlık da vermez. Şöyle çalıştırır, böyle eder. Tabii o, o öyle yapacaksın, vereceksin beynine çalışsın ki farkına varsın dediğimiz oluyor. Cenab-ı Hak onu da yapıyor. Yeri geliyor Allah azze ve celle farkındalığımızı açmak için artık iyice öğrenmiş. Böyle giderse bu bu körlük ile Kapanıp gidecek, Allah Azze ve Celle kulundan kolay vazgeçmez. Cenab-ı Hak kulundan kolay vazgeçmez. Bu onun rahmetinin tezahürüdür. Dolayısıyla ona farkındalığını tekrar kazandırmak için gerekirse bir tane tokat vurur. Bir tarihte, bu bizim yine üniversitemizin hastanesinde, kendi aileden birisi rahatsız, biz de onun başındayız. Artık biraz kaldık hastanede sağla solla da ilgileniyoruz. Bir tane adam böyle senmişler her tarafın. ayağı havada aynı o çizgi filmlerde çiziyorlar ya böyle her taraf alçı gibi yani. Tabii konuşmak istedim bizim duruma bakınca bizimki böyle ufak bir alt düşme hali. O her taraf alçılı dedim ya biz üç gündür şurada dördüncü güne kalmayalım gidelim diye çıldırıyoruz. Doktor gelmiyor diye yani böyle gözümüzü koridordan ayıramıyoruz. ''Sen ne kadar zamandır buradasın?'' Dedik işte altı ay bitirdik, bilmem ne böyle konuştum. Dedim ''Ya Rabbi, bu adam bana ne demek istiyor? Yani onun üzerinden bana hangi mesajı veriyorsun?'' Biraz adamla konuşmak istedim. Dedi ki ben İznik Gölü boyunca işte şuradan şuraya sürekli işte şu malı alan, satan, ah unuttum o gün anlatıyor. Ama hocam işler öyle yolunda, öyle güzel, yani öyle taşıyorum götürüyorum, ki öyle para kalıyor yani. Bir hayatımda şöyle iki saatlik boşluk yok. İşler o kadar yolunda ki hiçbir şeyle ilgilenemiyorum. Ben ona dedim de ya bizim hayatımız çok yoğun gidiyor burada üç gün bizim çok boşluk oldu da güldü. <gülüyor> ben dedi bana deseydin iki saat şurada e, bir yerde kapa kapandı arada kaldın mümkün değil işler aksar. Her şey... Hiçbir şey olmuyormuş merak etme sakin ol beni teselli ediyorum. Onu biraz daha konuşturunca anladım ki, adam diyor ki ''O kadar kapanmıştım ki...'' Yani öyle gitse o artık ölene kadar gidecek. Öyle bir heyecan, sürekli kazanma ve sürekli kazanmanın getirdiği aynı şeyi tekrar ederek yapma sizi hayattan koparıyor. Şeye dönüyorsunuz yani hani baraj eğer çok su geliyorsa, sistem kontrol dışı, hızlandı şeyler, bu ne olacak en sonunda? Baraj dağılır yani patlar çatlar. Cenab-ı Hak ona bir ''Dur'' demiş. ''Kaza yaptım.'' diyor. Kazanın anını bile hatırlamıyorum. ''Gözümü açtığımdan beri bu duvarları sayıyorum.'' dedi. Orada baktım, böyle süpara falan, biz süpara deriz. Bilmiyorum, böyle elif bağlar falan var. ''Bunlar ne?'' dedim. ''Ya işte de Kur'an öğreneyim istedim.'' dedi. ''Bir şeyler yapayım.'' dedi. ''Ama şu an fark ediyorum ki, dedi Cenab-ı beni kendime gelmem.'' Namaza falan başlamış, böyle şeyler yapıyor. ''Nasıl kılıyorsun?'' işte şöyle şöyle kılıyor. Allah Azze ve Celle... Tokatı vurmuş, düşürmüş, uyandırmak için kendine gelsin farkına varsın diye. Yüce Yaratıcı'nın hayatımızda bu süreçlere müdahil olması وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْاكْبَرِ Biz onlara küçük küçük azapları tattırırız. Büyük azaptan önce. Büyük azap çünkü sonsuz, bitimsiz, nihai. Allah azze ve celle buraya giden süreçte kulun eskilerin deyimiyle söylersek aleyhinde hiçbir hüccet bırakmaz. Yani ya Rabbi bana şunu yapaydın ben de şöyle olurdum dedirtmez sana. Onu da yapmıştır ona. Yani kul hiçbir çare bulamaz. Düşürme düşürdün, kaldırma kaldırdın, zorla gözüne sokma soktun. Yani bir süre bir an gelir kul iyice kapanmıştır. Hiç görmek istemez. Cenabı Kendi içinden onun Hakikati haykırır. Senurihim ayetine fil afaqi Allah ayetlerini dışarıdan gösterir. Kapattı bakmıyor dışarıdan. O fi Sonra içten artık direkt tahul hak. Ta ki hak onlara onların gözünde, onların katında ap, açık belirgin oluncaya kadar ve bütün bir sorumlulukla hakkı gördüğü, bildiği ve tam bir farkındalıkla reddettiği bir anda sorumluluğunu üzerine alsın diye. Dolayısıyla öyle arada derede biz Cenab-ı Hakk'ın bize farkındalığımızı yaşamaktan kaçamayız. Hani bazı öğrenciler olur böyle, kendisini hocaya çok belli etmez, arada kaybeder kendisini. Nasıl öyle bir şekilde? Kaçar, o hüs-sözlüğe kalkmaz, o işte o kocanın hiç şey ya! Cenab-ı Hak'tan bu mümkün mü? Mümkün değil. Biz hayatı köşe bucak Cenab-ı Hak'tan kaçarak yaşayamayız. Farkındalığımızdan koparak kendimizi bu kadar uyuşturamayız. Allah azze ve celle tokatlar bizi belli bir farkındalıkla karşılaştırır ve hayatta bunu çok defa yapar. Ölçüsü nedir derseniz, ölçüsü su. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmış insanlar, Barerler çağırırlar ya Rabbi bizi dünyaya geri gönder. Absarna ve semi'na biz şu anda çok iyi farkına vardık. Çok iyi kavradık. Bizi geri döndürler. Farci'na <gülüyor> bizi geri döndür. Allah azze ve celle ben önceleri bak oktuğum zan ayetleri ya Rabbi diyordum. Adamlar absarna ve semi'na diyorlar. Farkına vardık, gördük. Bizi geri döndürtüyorlar yani. Geri döndürsen, yani diyelim, geri döndürmüyorsun. Bu döndürsen içlerinden üç beş neyse yani, ne çıkarsa o da kâr yani kurtarsınlar kendilerini bunlar. Böyle düşüncelere dalıyordum ta ki Yüce Allah Azze ve Celle'nin şöyle dediğine tanık oldum. Cenab-ı Hakk'ın iddiası şu, ben olması muhtemel, ondaki iyiliğin ortaya çıkmasına, El verecek bütün seçenekler ne varsa kulumu hayatta hiçbirini geri bırakmaksızın hepsini tamamlarım. Yani bütün ihtimalleri süpürerek o kadar ki yani o dediği şey de onu da yaşamıştır. Sınavı bitiririm. Artık buraya geçenler tam bir farkındalık ile hakikati özellikle terk etmiş olarak... ...Gelir. Bunlar helak olanlar. Diğerler, diğerleri tam bir farkındalıkla ama bu kez farkındalığı gereği olarak Cenab-ı Hakk'a saygı duymuş, bu da diğerleri. Dolayısıyla iki tip insan, her ikisindeki ortak yan, her ikisi de tam bir farkındalığa hayatı içerisinde istemli yahut istemsiz kesinlikle kavuşur. Şimdi insanın hayattaki yolculuğunda... Çocukluktan başladığımızda, doğal sorgulamalar başlar. Dede niye öldü? Ölmek ne? Çocuk soruyor şimdi. İşte götürdük, ölümdük. Bir daha yok mu artık dede? Yok. Sonra üç gün, beş gün sonra şunu çözüyor. İşte robotun yapamadığı bu. Hayvanların da yapamadığı bu. Ben, geçen annem dedi ki, ''Büyüyünce sen de baba olacaksın.'' Güzel. Peki, babam da benim gibi çocukmuş. O büyüyünce ne oluyor? Ha, dede oluyor. Ha, dede de öldüydü geçen gün. ''Aa ben geçişme özelliğini kurdum. Bu buna dönüşüyor, bu da buna dönüşüyor, o da bu oluyor.'' O zaman bir bakmışsınız çocuk gelip soruyor ''Biz de ölecek miyiz?'' diye. Çözdü meseleyi. Çok erken yaşta büyük sorularla buluştu. İnsan evladı bu. Böyle yarattı. Bu kapasitede yarattı Cenab-ı Hak. Onu biz adım adım körelttik. Ve kendisi bu körlüğe boyun eğdi çıkar karşılığında. Çünkü hiçbir zaman tur izlemişler vardır. Hiçbir zaman insana her istediğini de verseniz onu bir yalana inandıramazsınız. O film bu manada çok hoşuma gider. Yani oradaki senarist veya yönetmen onun her eline yani gerçeğin farkına varsa dahi İddiası o. Bir yerden sonra buna gönüllü bir körlük ile veya gönüllü bir yanılsama ile razı olup tolere edeceğini öngördü. Ama e, bence doğru, asıl senarist doğru kurgulamış e, irade ve gerçeğin kendisi acı da olsa belli şeyleri de olsa güzel yanından daha iyidir. Hakikatin insan arayışı içerisinde olur. Hakikatin kendisi maalesef, dünya hayatının sınırlı olduğudur ve ne kadar... Şimdi bu civarda bu kadar gençlerimiz yaşıyor. Bunların üniversiteye geldikleri zamanı görüyoruz biz hocalar olarak. Ve hayat o kadar çok insanı çabuk tüketiyor ki, bak bunu çok hızlı desem yine yavaş oluyor. Yani geldikleri zamanı görüyoruz, giderken, uğurlarken onları görüyoruz. Bir de eğer 2-3 sene sonra geldiyse hocam işte diplomamı almaya gel falan. Ya hemen dönüp kendim aynaya bakıyorum. Bu çocuk o o geçen günkü genç bu kadar çok çabuk deforme olduysa erkeğiyle kadınıyla. Bu kadar çabuk hayat bizi tüketiyor ki. Ama gidin şu anda onların yanına. Hepsi hep böyle kalacakları yalanıyla kendilerini. Ya ben spor yapıyorum, ben yemeğime dikkat ediyorum. Ben zaten şöyle bizden öncekiler niye böyle oldular? E, Sfor yapmıyorlar, işte düzgün yemiyorlar. İşte aynı yalana her kuşak inanır mı? Yani bu dediğimde dört yıl arayla yaşanıyor. Hadi beş altı yıl arayla! Aynı yalana hepimiz inana duruyoruz. Hele hele biraz böyle otuzunu bulmuş hala veya kırkına gelmiş hala genç gösteriyor gibi falansa, biraz biz de ya falan dersek gaza geliyor. Ondan sonra bir yerden sonra komik duruma kalıyor, belki fark edemiyor. Vaktim doldu biliyorum ama bu konu buradan devam eder. Sadece bir şeyle bitireceğim. Ee, bana 45 dakika siz konuşun, kalan 15 dakikada söyleşeyim madem bu karşılıklı bir şeyler konuşalım dendi. Bitiriyorum. Bir gün yaşlı bir hocamız yine böyle odaya geldi. Ben de yaşlılara yani nasıl olduysa dedim ''Hocam maşallah ya iyi genç duruyorsun. Böyle bana vurdu ''Bu yaşlı teselli'sidir oğul biz bunu biliriz.'' dedi tamam mı? Utandım yani, bir anda hoca benim sözümü deşifre etti, yani iyi yaşlanmışsın demiş gibi oldum kendisine. Yok hocam falan dedim ama yalan söylemek o kadar zor ki böyle bir her tarafından sırıtıyor. Dolayısıyla yalana değil, gerçeğe odaklanacaksak biz yalanı tüketelim. Çünkü gerçeğin tükenmez cazibesi bizim açımızdan, göz, para, gö, göz alıcı bir parıltıda fark edebilirsen ama hayır... Ben fark etmek istemiyorum. Evet benden öncekileri tüketen süreç beni de tüketsin. Umurumdan değil diyorsan bunu da bir sahneyle bitiriyorum. Bir tarihte bir adama bir otobüs şoförüydü bu. O zamanlar ben de turist rehberliği yapıyorum. O otobüsün şoförü. Ona böyle bir şeyler anlattım. Baktım ee, istifadeli olur diye. Anlat anlat anlat. Sanki anladı gibi yani bir ara. Yani gerçeğin böyle çakmak çakmak fark. söz verir gibi oldu falan. Yani işte o, almak istediğimiz aşama namaza başlatmak istiyoruz yani. O bir farkındalık ve onun getireceği çok şey var. Umuyoruz, diliyoruz. Çok önemli çünkü. Aradan gel zaman git zaman başka bir gün gördüm. Yine bir başka kafireyi getirmişti. Haline baktım. Eyvah, hali bir önceki gördüğünden daha beter. Ya işte görünce beni böyle biraz şey yapar gibi oldu. Ondan yine şey yapmaya çalıştım. Dedi ki ''Dur ya!'' Ama dedim ''Bak ucu böyle kötü olur, şöyle olur, böyle olur... Ne dese iyi!'' Dedi ki ''Atın ölümü arpadan olsun!'' Anladım ki şeytanın da sloganları var. Yani diyor ki ''Atın ölümü arpadan olsun!'' Ölümü ve akıbetinin vahim olmasını, kötü gerçekleşmesini, hani piyasa deyimiyle söylersek ''Önden satın almış!'' Bu çok kötü! Bu önden satın almalar, farkındalığı... Özellikle baştan kaybetmek. Yani suda, başta girişte söylediğimiz gibi kendini özellikle boğulmaya bırakmak gibidir. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ Efendim, söz almak isteyenler, biliyorum vakit geç. Yani biz belki daha erken gelmeliydik, haklısınız. Ama bizim de yıllardır sürdürdüğümüz programlarımız var. Oraya gelen ve gelmelerini ee, Cenab-ı Hakk'a nütfettiği böyle belli bir aşinalık kolay kazanılmıyor. Yani üç sayıda beş sayıda kimse bile çok önemli. Dolayısıyla şu an on, yirmi, otuz, 40 da olsa yıllarca onlarla ders yapıyoruz. Dolayısıyla öne çekemedik en iyi ihtimalle dokuz buçuk olabilir dedik. E şimdi de vakit kendi belli bir şeye dayandı ee, ama bu son on dakika içerisinde ee, söz, sözü sizlere bırakayım, sizlerin paylaşacağınız, şöyle de olabilir, sizin aklınıza gelen örnekler vardır. Çünkü hayatı, aynı hayatı yaşıyoruz. Burası bir istasyon gibi, ben şöyle varsayıyorum, yani çok hızlı giden, dönen bir hayattan bir ara çıkmış gibisiniz. Çünkü şu anda, burada süreci konuşuyoruz. Dışarıdaki süreci masaya yatırıyoruz. Sürecin dışına çıkmak gibidir bu, bir istasyonda. Bunu hayatta kaç, bazı insanlar o kadar az sayıda yapıyor ki, o kadar az sayıda iniyor ki mola yerinde aşağıya ve şöyle bir uzaktan otobüse bakıyor. Önüne bakıyor, bu otobüs nereye gidiyor, ne kadar zamandır yoldayız. Çok az yapıyor, hep o kadar yerine alışmış, mayışmış ki, e, inmiyorum diyor. E, üzerini de kapatıyor, böyle vardır uzun yolculuklarda, üzerini de kapatıyor, ee inmiyorum ben diyor. Ya hacetini gör bari in aşağı. bir bir nefes al, bir hava al. Biz, hayatın bizi boğmasından ve o çok kısa paslardaki çok kısa ödüllere ve promosyonlara kanmaktan büyük geleceğimizi kaçırıyoruz. Farkındalığımızın aralığı... <gülüyor> Cenev ı Hakk'ın vadettikleri arasındaki korkunç makas açık. Öyle hani yakın olsa sorun değil. Yani üç değil beş olacak, üç olsun diyebiliriz. O zaman atım ürünü mü olsun diyebiliriz ama sonsuz bir gelecek vadiyle bitimsiz, bitmez, tükenmez bir e, nimetler yurduğu vadiyle zaten kaybedeceğimizi bildiklerimize fit olmak bu matematik matematiğin ilk adımında daha çocukça en basit matematikte kaybeder bu ama insanların çoğu bu kayıpla karşı karşıya ise. İşin esası farkındalık demektir. Farkındalığımızı konuştuk, devam edeceğiz. Sözü yine size bırakacağım değil mi? Bırakmadım. Buyurun efendim. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de gitgide çoğalıyorsunuz yani. Bir, bir yarım saat daha olsa herhalde böyle mitoz mu bölünüyorsunuz, nasıl oluyor? Ben sağa sola bakıyorum, artıyor. Bir yerlerden daha iyi oluyorlar. Elhamdülillah, buyurun efendim. Hocam, e, yaşadığımız zaman yerinde o kadar çok yarana maruz ki, hani dediğiniz gibi artık bile sıradan bir hale geldi ve varoluş, varoluşsal farkındalığımızı gittikçe yitiriyoruz. Güzel bir cümle, varoluşsal farkındalık. Yani konu çok önemli, özellikle gelişim evet. için evet. var olmak veya olmama bu bilinç, Hı. Benim sorum yani özellikle genç nesil için işte sosyal medyanın, internetin baş döndürücü hızı, gelişmeleri, uyanan ve yaşadığımız zaman günündeki cazibe kaynakları dediğiniz bu varoluşsal farkındalığı nasıl sağlayabiliriz? Yani bu konuda trafik önerileriniz olabilir mi? Yani bu işin altı ve de var yani benim de Hani bir duraksama, sorgulama... Ee, buna dair tavsiyeleriniz neler görüyoruz? Teşekkür Sağ olun Allah razı olsun. Şimdi bu de, devam ettikçe oralara geleceğiz yani. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Sağlayınca nasıl sürdürebiliriz? Bunu bizi bu sürece alan Allah Azze ve Celle, yani tasarımı bile buna göre yaptığı için her şeyi de Buna göre ayarlamış. Yani bu süreçte bunu isteyen kimseler başarabilsinler diye. Mesela örnek, اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Namazı vakitli bir ibadet olarak aralıklara yerleştirmiş. Çünkü biz sürekli habire, anestezik etkiye çıktıkça maruz kalıyoruz. Geldikçe toparlanıyoruz. Namaz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıp, Ayetleri okuyup tekrar bir refresh olma hali ama bu belli bir bilinçle ve şeyine uygun olarak ikame edildiği takdirde. Bunların hepsini konuşuruz çünkü farkındalığa e, ulaşmak e, çok önemli. Hani kendin ulaşırsan çok daha güzel, ulaşmasan da zoraki ulaştırılıyorsun. Bunu da konuşmuş olduk daha da açarız ama farkındalığa varmışken onu sürdürebilmek işin esas sırrı. O yüzden Cenab-ı Hak sonuç ancak sabredenlerin. Sonuç ancak sebat edenlerin diyor. Orada da bize yardımcı etkenler var. Cenab-ı Hak süreci bile ona göre tasarlamış. Mesela ben çocukken de düşünüyordum. Niye tasarım niye böyle yapılmış? Bunu düşünürken bir Kur'an'da bir kıssa var. Onu görünce dedim ki işte bu yüzden Allah Azze ve Celle diyor ki, وَاخْتَارَ مُسَى قَوْمَهُ سَبَع۪ينَ رَجُلًا لِم۪يقَاتِنَا Allah Hz. Musa'ya emretti, yetmiş kişi kaminden seçti, mikata getirdi. Bunlar mikata geldiler buluşma yerine. Hz. Musa Aleyhisselam beri olup onlardan biraz şöyle vahiy almaya başladı ve bunlar vahiy duymaya başladılar. مِنْ بَعْدِ مَا başladılar. Bu büyük lütuf yaşatıldı onlara. Geldi onlara ''Siz de duydunuz mu?'' dedi. Evet, Tamam, bunu zaten çok iyileri bunlar. Seçti Hz. Musa onları. Fakat dediler ki, daha hemen biraz sonra اَرِنَ اللّٰهَ Cahraten ''Bize Allah'ı açıktan göster.'' Ya ne diyorsunuz falan deyince dediler ki Len نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ ''Bize açıktan göstermezsen imanımızdan da vazgeçiyoruz.'' Göster. Allah Azze ve Celle onları öldürdü. Şimdi e, ayetteki ifadeden de anlaşılabiliyor. Tefsirlerde müfessirlerimiz diyorlar ki, ölümleri şöyle oldu, en öndekiler öldü, sonra arkadakiler öldü, sonra arkadakiler öldü, sonra arkadakiler öldü, sonra arkadakiler öldü, sonra arkadakiler en son en sondakiler öldü. Dolayısıyla önden arkaya her bir öncekinin ölümünü arkadakiler izlediler. Onlar ölünce Hz. Musa Aleyhisselam dedi ki, Bunlar kavmimin seçkinleriydi. Yani en iyileri bunlar da buraya getirdim. Şimdi bunlar öldürdün. Ben geri dönüp onlara ne diyeceğim? Geride bunlar sefilleri, kötüleri kaldı. <gülüyor> ya Rabbi dedi. Etuhlikuna bima faale's sufaha ummina. Ya Rabbi sefiler yüzünden bizi öldürün, bizi helak eder misin? La usita ehlektahum min qablu ve İsteseydin onları önceden helak edebilirdin. Ya yani buraya gelmeden helak etseydin. Burada helak ettim, beni çok zor duruma bıraktın. Beni de helak edebilirsin, ben de günahkarım diyor. wa İyyaya, Hz. Musa'nın dilinden beni de helak edebilirsin. Ben buna yaparsan sen zulmettin falan demeye şeyim yok. Ama öncesinde helak edebilirdim, ben şu anda ne yapayım, bunları buradan bırakayım, gideyim dedi. Yalvardı, yalvardı. Allah Azze ve Celle bunları hayata tekrar kavuşturdu. Bu hayata ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ min بَعْدِ مَوْتِكُمْ Sonra ölümünüzden sonra biz tekrar sizi dirilttik. Orada entum siz de Sizde göre durur halde. Ayetten de çıkarılıyor demem o. Şimdi ee, arkadakiler dirildi. En arkadakiler. Sonra öndekiler dirildi. Sonra öndekiler. Deminki sıranın tam tersi. Bu kez her bir dirilen kendisinden sonraki dirilenlerin dirilmesine tanık oldu. Ya ben de okuyunca dedim ki Ya Rabbi yani millete ne mucizeler yaşatmışsın öyle diriliyorlar ölüyorlar biz bunu biz de göreydik biz de iman yani tam böyle demişken aklıma hayatın kurgusu yani cüneya Hak hayatı zaten böyle kurmuş yani hepimiz 10 milyar insan birden var olup birdenbire kendimizi peydahlanmış bulup hep öyle yaşayıp birdenbire yok olsaydık. O zaman ölümü zaten ölmüyor ki kimse. Hayat sonrası, varlığı, baştan bunları konuşmak gündemimize, bugünküne bakarsak hiç gelmezdi. Şu anda peyderpey öldüğümüz halde, peyderpey doğduğumuz halde varlık ve ölüm arasındaki farkındalığı kaybetmişiz. Düşündüm ki ''Ya Rabbi sen zaten öyle yapmışsın. Ben içinde bulunduğum yerde arkamdan gelenlerin yaratılışına tanık oluyorum. Önden gidenlerin düne kadar olmazsa bu burada bulunmazsa, bu fabrikada olmazsa, bu, bu ailelerin başında olmazsa bu kadar vazgeçilmez saydıklarımız birdenbire ölüyor. Adamdan ses soluk çıkmıyor, kaydı düşülüyor. Hayatta yok ya. Böyle gidiyorlar, buradan geliyorlar ve siz de aradasınız. Yani farkındalığa bak sen, siz de aradasınız. Yani bir mezbaha gibi düşünün bu. Böyle geçen bir yerde tesbih ettim, bu ton ve ceride bana... Anta bağlıyor, bandın ucu hızara gidiyor. Gidiyor öyle. Ve bazı başka şeyler de var. Bu da arada o bir tane nesnenin üzerinde duruyor. Belli. İleri gösterdiğin hızar, hızar herkes biliyor mu? Biliyor Geçen gün Almanya'dan gelmişler. Hızar diyorum. Bakın ne diyorlar hızar. Hızar böyle planya hızar. Eskiden Marangozlar vardı. Bildiğin kesici şey. Onu kesecek yani. sırada. Şimdi önü belli, arkası belli ve gidişat belli. Yapması gereken tek şey muhakeme. Hayvanı koysan, hayvan o muhakemeyi yapamaz ama insan bu muhakemeyi yapıyor. Ama ''Yapıyor mu gerçekten?'' diye bazen sorasın geliyor. Gerçekten yapabiliyor musun? Geliş yeri belli, bandın önü, giriş noktası belli mezbanın. Ucu belli ve biz aradayız. Ama biz bu arada etrafımıza öyle bir e, büyülü puslu bir şey, baloncuk oluşturuyoruz ki ta Hızar'ın dişlerine değinceye kadar Farkına varmıyoruz. Arkamda iki tane adam konuşuyorlar. Ben de sırada bekliyorum bir şeyin sırası. Biri diğerine diyor ki İzmir yolunda şuralar çok kıymetli. İşte şurası aldın mı diyor aldım diyor ama Sen oteki o, o aldın yerler falan böyle konuştular. Abi dedi sen oraya 20 yıl sonra var ya oraya senin gücün yetmez almaya. Şöyle döndüm baktım adam yani bakınca şöyle acaba yetmiş mi? ''Yoksa 75-80 mi o aralıkta diyeceğiniz bir adam 20 yıl sonra oraya güç yetmez.'' dedi. Dedim ki ''Ya Rabbi demek ki insanın farkındalığı kapanınca, ya demiyor ki ben 20 yıl sonra yokum ki yani. Olsan ne halde yani, güç yetmeyen bir yere sahip olsan 20 yıl sonra ne olacak?'' Biz bu kadar farkındalık etrafımıza örülen ağlar ile, kısa vadeli beklentilerimiz ile bunu o kadar kaybediyoruz ki. Cenab-ı Hakk, رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا Dünya hayatına fit oldular. وَطْمَأَنُّ بِهَا Dünya ile mutmain oldular. وَهُمَّ عَلْ اٰيَاتِنَا Onlar ayetlerimizden yana gaflet içerisindeler. Biz hep farkındalık, farkındalık diyoruz. Aslında bu dinimizdeki en temel kavram gaflet. E şimdi desek ki arkadaşlar, şey yazın, işte sohbet, sohbetin konusu gaflet, kimseyi şey demeyiz. Yani farkındalık içinde bir şeyleri farklı kullanmak gerekiyor galiba. İyi yani, farkındalık deyince, bu da yeni bir kelime, aslında konuştuğumuz dünkü gaflet yani. Başka var mı efendim? Bu arada toplam 1 saat doldu, gitmek isteyenler rahatlıkla gidebilirler. Çok teşekkür ederiz. Allah razı Çok güzel. Farkındalıklar mı Çok güzel. Hayatta gönül gözüyle bakmak konusunda düşüncelerinizi alalım. Evet, şimdi bizim e, gönün gözü dediğimiz başından beri söylüyoruz ya. Bizim bir kalbimiz var Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ve ayarını Cenab-ı Hak vermiş. Yüce Yaratan diyor ki orasını sen başka bir şeyle kandıramazsın. Yani bu kadar mal, bu kadar servet insanlar yapıyorlar. Bu kadar evladı uyal. Peki dönüp kendisine Noktun muyum diye sorduğunda, doydun mu diye sorduğunda hayır, muazzam bir açlık hissediyorlar. Bunu e, hoca sen iddia ediyorsun deseniz, hayır bunu ispat edebilirim. Yani bizim hayalini kuramayacağımız servetlere sahip olan insanlar, mesela geçen gün bir ihaleye girmişler böyle dünya çapında bir ihale. Karşılıklı iki büyük grup bunlar. Biri kaybetti. Yani masadaki şu halleri şu böyle tük, sanki ne olmuş yani? Ya zaten sahip olduklarınızı sene siz yiyemezsiniz, neslinizi yiyip tüketemez. Ama büyük kayıp, nasıl kaçırdık, bu ihaleyi nasıl şey ettik diye. Şimdi demek ki Hz. Peygamber'in söylediği doğru. لَوْ كَنَّ لِبْنِ اَدَمَا وَاَدِيَانِ مِنْ ذَحَبٍ لَبْتَغَى لَهُمَا ثَالِفًا İki altın dolusu, vadisi olsa üçüncü yarar. Bizim yaratılışımız bunlarla doyacak bir yaratılış değil. Allah Azze ve Celle eskiler derdi ki insanı cennet için yarattı. Cenab-ı Hak geçici bir süre buraya geldik. Dolayısıyla burada bizi hiçbir şey do doyurmaz cennetteki o sonsuz ve bitimsiz şeyler. Bu bedensel yanımız itibariyle ama bir de doğrular ve hakikat yanı. Buna da kalbimiz muhatap. Cenab-ı Hak diyor ki siz o kalbinizi batıl teorilerle kandıramazsınız. Yani nice teoriler oluşturuyoruz, evrim oluşturuyoruz, devrim oluşturuyoruz, bir şeyler oluşturuyoruz. E i̇nsana bir gelecek beklentisi, bazen yeni gezegenler, ölümsüzlük bir sürü şeyler yazıyoruz, projeler, şunlar bunlar. Allah Azze ve Celle diyor ki kendinizi bir yalanla kandıramazsınız. Ancak Allah Azze ve Celle'nin ayeti, Allah Azze ve Celle'nin hakikati sizin kalbinizi dondurabilir. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ Dolayısıyla o zaman biz madem ki sahip olduğumuz varlığımız kalbimiz... O'nun huzura ermesi, O'nun evet bu beni doyurur demesine bakıyor bizim mutluluğumuz. Şu halde diğer kulvardaki yani dünyanın peşindeki çaba zaten baştan kaybetmeye mahkum. Çünkü kalbi dünya ile doyurmak mümkün değil. Dünyadaki ne kadar teori oluştursak da dünya eksenli ve sınırlı bir yalan üzere olduğu için yani bunu sadece biz söylemiyoruz, o sürecin içindekiler de söylüyorlar. Bakıyorsun şarkı yapıyor, yalan, yalan çeviriyor yani sanki bura e, hocalar söylüyor gibi. Hayır onlar söylüyor. Üç günlük dünya, yalan, her şey yalan falan bu şarkı sözlerini ben yazmadım. Onlar yazıyorlar. ve Dolayısıyla onlar aslında bu hakikatin içerisinde deviniyorlar. Sabah, akşam bu gerçek onları yoğuruyor ve tatminsiz, sevgisiz, açlık içerisinde olan, mutsuz olan bir süreçten bahsediyoruz dünyanın peşindeki bu süreç. Mutmain olan Allah azze ve celle'nin vaadi bir insanı mutmain kılabilir. Yani tamam sınırlı ve sorumlu bir aralıkta Cenab-ı Hakk'a karşı saygıyla yaşayacağım ve Allah azze ve celle'nin bana vaat ettiklerine kavuşacağım inşallah. Bu ümit üzere olduğu zaman kalpteki tamam. İşimiz bu andan itibaren zaman meselesi. Geçenlerde bir tane bir video, küçük bir video vardı. Bir tane yaşlı bir nine vefat ediyor, yanında da onu uğurlayan yaşlı bir amcamız. İkisi de Perifani. O yaşlı amcamız diyor ki e, ''Bu kadar zaman yaşadık, beraber güzel yıllarımız oldu.'' E, ama o kadın tabii ağlıyor ''Şu an gidiyorum sonuçta. Zaten burası boş.'' diyor. ''Boş, boş, burası boş. Kadın burası boş, canım boş.'' Yani o kadar rahat söylüyor ki yani ''Kalacak olsan da ne olacak? Yine boş.'' Cenab-ı Hak bir ayette diyor ki, اَفَرَأَيْتَ اِمَّتَّعْنَاهُمْ sinin Hele baksan ki biz onlara yıllarca ilave versek, yani bin yıl daha versek mesela. thumma جَاءَهُمْ مَا كَانُوا Sonra gelse onların başına vaad edildikleri şeyh yani ölüm ve sonrası. مَا <gülüyor> anhum Ne sağladı bu onlara? Ne sağladı? مَا اَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا <يمتعون> O eğlenip durdukları şeyden onları ne sağladı? Önümlü olan eşittirden sonrası değil mi? O zaman kalıcı büyüklüklerle konuşalım diyor Cenab-ı Hak. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقْ Sizdekiler bitip tükeniyor. Allah'ın katındakiler kalıcı. Şimdi kalıcı büyüklük, geçici büyüklük diye ayırma girdiğinizde siz farkındalığınızı, Epey bir ilerlettiniz. Hatta zemine ayak bastınız demektir. Ama biz kalı, geçici büyüklükler içerisindeki miktarlarda bu olduk. Bakın geçici büyüklükler içerisindeki miktarlarda boğulduk. Bu, bu o kadar trajikomik ki bazen çocuklara anlatmak için diyorum ki bir teknoloji markete girdiniz. Çok değerli teknoloji aygıtlar var ama çok değerli. O kadar oradakiler size onları kullanmanız için teşvik ediyor ki ''Abi, abi bunu da dene ya, al lan dene!'' Yani ''Yanında götür.'' demiyor mu bak? ''Abi dene, bunu da bunu da çekinmeyin efendim.'' diyor. ''Şovru mürünü onlar kullanın, bakın iyice çekin, şey yapın.'' E insanlar bir yerden sonra alakasız yani. Şimdi eskiden ilk girdiğimizde yoktu bizim ülkemizde. Şimdi ilk girdiğimizde biraz heyecan yaptık falan ama şimdi giriyoruz. Kimse çok da kullanmıyor yani. Neden şunu öğrendik çünkü? Götüremiyoruz ki. Yani oradaki şimdi bir çocuk girse, Aa ben bu en güzelini ele geçirdim diye daha ucuz ötekiyle uğraşan kişiye hava atsa diyecek ki oğlum bak onun ucu iki bağlı oraya zaten götüremeyeceksin ki. Dolayısıyla senin değil ne diye övünüyorsun çıkışta alıyorlar geri. Bu bahsettiğimiz çerçeve maalesef hayat için geçerli bir çerçevedir ve biz bu arada geçici büyüklüklerin miktarları içerisinde birbirimizle kavgaya tutuştuk. Ve burada tatmin olacağımızı zannettik ve aramızdan habire irtihal edip gidenlerin o yazık acıklı hikayeleri de hep bize miras kaldı ama yine farkındalığımızı beslemiyor. Sebep, asıl sebep irade. Farkında olmak isteyenler ile farkında olmak istemeyenler diye insanlar ikiye ayrılır. Farkında olmak isteyenlerin yolu başkadır. O kalbiyle birlikte amcanın söylediği, Kalbiyle birlikte yol alır. Artık onun gözü hakkı görmeye, kulağı hakkı duymaya yönelik bir seçiciliktedir. Ama kalbiyle mesafeyi açanlar, kalbine sırtını dönenler, hevalarının, Kur'an ifadesiyle ardına düşenler, biri gelip özellikle kalbini harekete geçirirse ondan rahatsız olur. Siz onun içerisinde, onun istemediği bir organı harekete geçiriyorsunuz sürekli susturmaya çalıştığı bir organ harekete geçiriyorsunuz. Doğal bir ölümle bu organ harekete geçse canı sıkılır. Bir an önce bu durumdan çıkmalıyız. Ölenin ölünmez hadi falan unutalım bu konuyu. Yoksa hayatımızın sevki ve tadı kaçacak. Vakit çok ilerledi. Ben artık bitiriyorum. Akulu kavli haza ve estağfirullahal azim li. Yani diğer zamanlarda konuşacağımız bir şeyler kalsın. Li ve lekum ve lisairil müminin. Rabbena la